Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Gürhan Ertür Argun Yum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 Ocak ayından bu yana ses kayıtlarını Açık Radyo sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz ve kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Devrim Yılmaz Aksun'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün programımızda İzlanda Yanardağ konusunu ele alacağız ve ilk söz Profesör Doktor Okan Hocamızda olacak. Okan Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Sizi çok uzak bir e, köşede yakaladık. Evet. E, Söke'desiniz ve arazidesiniz sanıyorum şu evet. anda. Evet, içerisinde kaybolmuş durumda. <gülüyor> Hocam, o zaman e, Açık Radyo programı e, nedeniyle sizi hemen e, açığa çıkartalım. Belki bulunduğunuz yerden kurtaracak e, başka bazı e, önlemler de e, hemen devreye girer. Ne dersiniz? Sağ olun, sağ olun. çıkarız bir şekilde. Evet, hocam geçen hafta biliyorsunuz İzlanda'da yanar dağ evet. harekete geçti evet. ve çıkan lavlar ve toz bulutları, kül bulutları bütün Avrupa'nın kuzeyinin semalarını kapladı. Evet. Yanar dağlara baktığımız zaman da çok depremlerle çok benzerlikler. Ee, olduğunu görüyoruz. Yani hem evet. harekete geçme süreleri itibariyle. Biraz bilgi alabilir miyiz acaba sizden bu konuda? Tabii e, yanardağların da önemli bir kısmı tıpkı depremler gibi levha sınırlarında yer alıyor. Dünyamızın en dışını oluşturan katı yuvar dediğimiz litosferin e, parçalara ayrıldığı, bunların birbirine yaklaştığı ya da uzaklaştığı alanlarda volkanların da tıpkı depremler gibi faaliyet gösterdiğini görüyoruz. İzlanda'ya geldiğimizde, İzlanda Atlantik Okyanusu'nun ortasında bulunan bir dağ sırasının üzerinde ve bu dağ sırasının e, su üstüne çıktığı e, birkaç tane yerden bir tanesi. Bu dağ sırası örneğin Azor Adalarında çıkıyor, e, İspanya açıklarında e, ve en önemli e, büyük yüzeye çıktığı yerde İzlanda. Bu da sırasının özelliği ortasında büyük bir yarık var ve bu yarıktan dünyanın içerisindeki magma yüzeye çıkıyor. Oldukça sürekli volkanizmanın olduğu bölgeler bunlar. Bu volkanizma ile birlikte de genellikle sığ odaklı depremler görülüyor. İzlanda'ya geldiğimiz zaman Sığ İzlanda, odaklı derken neyi kastediyorsunuz hocam? Yani genellikle yüzeye yakın, yüzeye yakın. Kaç evet. kilometre derinde olan Çok da büyük olmayan Genellikle orta e, büyüklük büyüklükte Ya da daha küçük depremler oluyor Bu volkanizmaya eşlik eden İzlanda'nın özelliği Aynı zamanda İzlanda'nın altında Bizim sıcak nokta ya da hot spot Dediğimiz e, Bir diğer volkanik kaynağın olması Bu dünyanın çok derinlerinden geliyor Aşağı yukarı Mantosunun içerisinden Mantonun tabanından Yani yaklaşık 7-800 km Derinden gelen bir magma Hatta daha derine de Bunun kökeninin uzandığı söylenebilir Bununla Okyanus ortası e, Volkanizması birbirine karışıyor O nedenle de volkanizma açısından Son derece aktif bir bölge e, Şöyle bir Kayıt var Dünyada çıkan Lavların aşağı yukarı %100 %35-40 kadarını İzlanda volkanları oluşturuyorlar. Çok Magman. enteresan, Üç, üçte birden fazla yani. Üçte biri civarında ya da biraz fazlasında bir e, magma'nın bu adalardan İzlanda'dan ortaya çıktığı söyleniyor. İzlanda'da aşağı yukarı yüzden fazla, yanılmıyorsam 120 civarında volkan var. Bunların çok önemli bir kısmı e, son 500 yılda e, önemli. Volkanizma üretmiş, bunların içerisinde çok büyük ve geniş yayılımlı olanlar olduğu gibi çok küçük ve dönemsel olarak çalışıp sonradan kapananlar da var. Bütün bunlar İzlanda'nın altında sürekli bir magma kaynağı olduğunu ve İzlanda'dan zaman zaman bunların püskürdüğünü ya da yarıklar şeklinde bu yarıklardan yüzeye aktığını, püskürmeksizin aktığını gösteriyor. Son olan bu volkanizma püskürmeli bir volkanizma ve bir glasyerin altında yer alıyor, bir buzul kütlesinin altında yer alıyor. O nedenle volkanizma buzulu da eriterek bir buhar yığını halinde volkanik küllerle birlikte atmosfere saçıyor. Evet, bu da çok enteresan değil mi? Buzulun altında olmasına rağmen onu da eriterek evet, e, evet, onu yeryüzüne da eriterek. çıkması ve havaya yayılması yer altındaki bir e, volkan. Bu açıdan da enteresan. E, sanıyorum giderek sönümleniyor. E, bu özellikle 1700'lü yıllarda ve 1800'lü yıllarda e, İzlanda'da çok büyük e, volkan patlamaları olmuş. Hatta e, yanılmıyorsam 1700'lü çok tarihinden emin değilim ama 1700'lü yıllarda İzlanda nüfusunun yaklaşık %50'sinin Volkanlar nedeniyle canını kaybettiği, bu büyük patlamalar esnasında canını kaybettiği de tarihi kayıtlara geçmiş durumda. Evet, ee, bu yanardağında Eyafiyalla Yökül Yanardağı diyorlar. En evet. son 1820'lerde yani 190 yıl kadar önce ee, gene volkanik hareketler görülmüş olduğu da ee, kayıtlarda yer almış. Evet. Ee, hocam bu o, 190 yıl deyince tabii ki işte bu benzetmelerden bir tanesi çıkıyor, benzerliklerden bir tanesi evet. ortaya e, çıkıyor. E, ama e, genel olarak dünyadaki yanar dağların e, aktifliği çok azalmış durumda değil mi? Tabii ki e, önceki e, dönemlere göre. Şimdi farklı dönemlerde, jeolojik dönemlerde özellikle volkanizmanın çok arttığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi aşağı yukarı işte 120-130 milyon sene önce başlayıp 60 milyon-65 milyon sene önce sona eren kretese dediğimiz, bizim jeolojik olarak kretese dediğimiz dönemde volkanizmanın çok arttığını biliyoruz. Hatta e, yorumlardan bir tanesi bu canlı türlerinin ki bunların en meşhuru dinozorlar canlı türlerinin yok olmasının bu e, Kratese'deki çok yoğun volkanizmanın oluşturduğu ani iklim değişikliği oldu, olduğu şeklinde yorumlardan bir tanesi bu. E, yakın zamana geldiğimizde yakın zamanda da volkanizmanın dönem dönem arttığı e, bölgeler mevcut ya da alanlar mevcut. Ama dünyada bugün için volkanizma gerek okyanusu ortası sırtlarda gerekse Kalma batma zonları dediğimiz levhaların birbirine yaklaştığı kesimlerde e, oldukça zaman zaman şiddetlenerek devam ediyor. Mesela 1980'de yanılmıyorsam St. Helen yanardağı Amerika'da e, çok e, önemli bir kül çıkışına ve buhar çıkışına e, neden olmuş volkanlardan bir tanesiydi. Ve 57 kişinin de e, öldüğü bir evet, e, evet. volkanik hareket. 600 kilometre karelik bir orman zarar görmüş, binlerce ton toz atmosfere karışmış ve günlerce de gökyüzü karanlık kalmış. 1980 evet. o kadar da eski bir tarih değil tabii, tabi. Tabii çok yakın bir dönem. Evet, e, hocam e, bir e, önemli nokta daha şu, e, şimdi depremlerin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Evet. Ee, ve yani o anlamda da böyle daha öncesinden e, belirtiler söz konusu değil. Yanardağlarda evet. durum nedir? Yanardağlarda biraz daha takip edilebiliyor. Bu konuda yapılmış çalışmalar var. Ee, gazların takip edilmesi bu konudaki önemli çalışmalardan bir tanesi. Özellikle volkan kraterlerinden ya da volkan çevrelerindeki çatraklardan çıkan gazların ölçülmesi magmanın hareketlendiğini gösteriyor. Dönem dönem bölgenin topografyasında kabarmalar izleniyor. Eğer GPS'le ya da SAR dediğimiz uydu görüntüleriyle takip ediliyorsa bunları belirlemek mümkün olabiliyor. Özellikle gazların artışındaki gözlemler sayesinde insanları uyarmak çoğu zaman mümkün. Yani birkaç gün önceden, birkaç saat önceden depremlerin patlayacağını ve bu tür bir faaliyetin olacağını en azından söylemek mümkün görünüyor eğer yeterli izleme yapılıyorsa. Evet, e Depremler gibi değil depremlerde çok daha ani depremlerin belirtileri konusunda her depremin aynı belirtileri vermediğini biliyoruz ama volkanlarda büyük ölçüde bunu takip etmek ve önceden belirlemek mümkün olur. Evet ve o nedenle de e, bildiğimiz yakın tarihteki işte 1980 ve sonrasındaki e, Yanardağ e, hareketlerinde de öncesinden e, hızlı bir şekilde önlemler alındı ve e, birçok e, can kaybının da önüne geçilmiş evet, oldu. Evet. E, bu e, Yanardağların ha harekete geçmelerinden sonra e, ortaya e, çıkan bu gerek lavların gerekse toz bulutlarının gerekse kül bulutlarının etkileri konusunda söyleyebileceğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Şimdi elbette ki bunlar e, atmosferde e, atmosfer kimyasının değişmesine ciddi anlamda yol açıyor. Çünkü bu su yanı sıra önemli oranda karbondioksit, karbon monoksit, azot gibi gazlar atmosfere salınıyorlar. Ee, çok çeşitli bunun sıra başka gazlar da atmosfere salınıyor. Sülfür örneğin. Ee, biz geçmiş e, iklim araştırmaları yaparken bundan izlerine ve zaman zaman rastlıyoruz. Örneğin Zonguldak'ta e, Sofular Mağarası'nda daha önce de bahsetmiştik bir iklim araştırmamız var. E, bu iklim araştırmasında aşağı yukarı günümüzden 3800 yıl önce bir volkan patlamasının izlerini mağarada görüyoruz. O dönemde atmosferde sülfürün önemli oranda arttığını e, belirlemiştik biz. Ve bunun Santorini patlamasıyla e, eşit olabileceğini e, düşünmüştük. Çünkü Santorini'nin de yaklaşık o dönemlerde patladığına dair e, bir takım jeolojik başka kayıtlar var. Onlarla kıyaslanabiliyor diye. Dolayısıyla atmosferde kalıcı e, oldukça da uzun süreli olabilen e, izleri var bu tür patlamaların. Evet ve tabii ki etkileri sonuçları da var. Son İzlanda Yanardağının patlamasının hemen arkasından hava trafiğinin durdurulmasında olduğu gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında olduğu gibi. Hocam çok çok teşekkür ederiz size. Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok üzere. teşekkürler. Sizde size de kolaylıklar diliyoruz sağ olun, Arazi'de. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Çok sağ olun. teşekkürler. İyi günler. İyi günler efendim. günler. Hoşçakalın. Evet efendim bugünkü programımızda İzlanda Yanardağ üzerinde duruyoruz. Telefonla bağlanacağımız üç konuğumuz olacak. İlki Profesör Dr. Okan Tüysüz idi. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Ee, hemen arkasından Profesör Doktor Yüksel Örgün ile e, görüşeceğiz. Ee, bir müzik parçası dinledikten sonra Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları Ana Jeokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve son olarak da... E, Profesör Doktor Beyza Üstünle görüşeceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Çevre Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Beyza Hocamızdan da çevre etkileri üzerinde, Yanardağ patlamasının çevre etkileri üzerine e, bilgiler alacağız. Evet efendim. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Arkasından Profesör Doktor Yüksel Örgüne bağlanacağız. Birbirimize. Radyo 94.9'da Altın Saatler programındasınız ve ikinci bölümündeyiz programımızın ilk bölümde Profesör Doktor Okantıyüs hocamızla görüştük ve kendisinden İzlanda Yanardağı hakkında bilgiler aldık. Şimdi Profesör Doktor Yüksel Örgün telefon telefonattattığımızda Yüksel hocam merhabalar. Merhaba merhaba güzelim. Efendim, İzlanda Yanardağı ve e, genel olarak yanardağlar hakkında sizden biraz bilgi almak istiyoruz. E, sizin, e, Sizinle gerçekleştirdiğimiz e, bir programda e, bir sözünüzü hiç unutmuyorum. Bu yanardağlar o kadar önemlidir ki, e, tarihteki e, yanardağlardan birisi İtalya'da gerçekleşen yanardağı, e, bütün dünyanın atmosferinin havasını Bütünüyle değiştirmiştir. Son derece enteresandır demiştiniz. Evet. Ben de bunu hatırlayarak hemen bugünkü programda sizi de dinlememizin çok yararlı olacağını düşündüm. Teşekkür ederim. Evet efendim buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum davetimiz için. Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum Gürhan Bey. Ben e yapayım. şu an Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı değilim. E, Şubat'ta bu görevi e, bir başka meslektaşıma devrettim. Evet, bendeki e, eski bilgi hocam. Evet, evet. ayrıca e, biliyor musunuz bilmiyorum. Artık e, Teknik Üniversitesi'de ana bilim dalları kaldırıldı. Biz artık Jeoloji Mühendisliği Bölümü'yüz. E, Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün öğretim meclisiyim. Çok teşekkür ediyorum. Konu gerçekten çok önemli, haklısınız. Ee, gerçekten volkanik patlamalar bugün e, yaşadığımız dünya gezegenindeki bu e, yaşam için son derece elverişli atmosferin oluşmasındaki temel faktörlerden. E, dolayısıyla bu konuyu evet e, ele almanız gerçekten çok yararlı oldu. Ben de umarım e, sizlere faydalı bilgiler aktarabilirim. Tabii ki. Evet ee, hocam. Bu sizin ettiğimiz e, volkanik patlamalar... Yani atmosferi de etkileyen bu volkanik patlamalar İtalya'da olduğu gibi en önemli ve o zaman da konuşmamızda söylediğim o fenomen Endonezya'da olan patlama 1883'de oluyor Krakatoa yanardağı gerçekten çok ciddi yani bütün Pasifik kıyılarını etkiliyor 36 bin dolayında insanın ölümüne neden oluyor. Ve külleri atmosferde 30 kilometre kadar yükseğe ulaştığı yazılı kaynaklarda belirtiliyor. Ve toplam boşalan malzeme miktarı 20 kilometre küp olduğu tahmin ediliyor. Müthiş bir patlama. Şimdi o günkü konuşmamızda ben aslında size biraz medikal jeolojiden bahsetmiştim. Evet, ve konuya da buradan girmiştik hatırlarsanız. Doğru. Şimdi gerçekten de bu tür volkanik patlamalar hem bugün içinde yaşadığımız... ...gibi e, ekonomik e, sorunlara neden olduğu gibi çok ciddi sağlık sorunlarına da neden ol oluyor. Ve e, bu medikal jeolojinin başlangıcında da zaten dünyanın değişik yerlerinden e, belirtilen, e, rapor edilen kanser vakaları... ...özellikle akciğer, kan, mide, deri ve benzeri kanser vakaları, e, diş ve kemik hastalıkları... ...deri hastalıkları... ...diğer solunum yolu hastalıkları... ...vakaları rapor edilince... E, ...kaynak araştırılmasına... ...yöneliniyor ve... E, ...burada karşılaşılan temel kaynaklardan... ...bir tanesinin volkanik patlamalar olduğu... ...sonucuna e, varılıyor. Tabi bununla ilintili olarak... ...volkanik patlamaların olduğu... ...bölgelerdeki topraklarda... ...bazı elementlerin anormal derecede... ...zenginleşmiş olduğu... ...keşfediliyor. Bununla ilintili olarak... Özellikle içme ve kullanma sularında yine bazı elementlerde anormal artışlar olduğu kaydediliyor. Sonra bu tür bölgelerdeki yoğun toz bulutlarının da bu az önce sözünü ettiğim kanser vakalarında temel faktörlerden biri olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bu volkanik patlamalar bugün İzlanda'da olan volkanik patlama hem, hem obu bölgeyi hem de işte Türkiye gibi oldukça uzak mesafelerde olmamıza rağmen e, bu bölgeyi bu sözüne ettiğim anlamda yani elementlerin zenginleşmesi anlamında etkileyecektir. Çünkü e, literatüre baktığımız zaman bu volkanik püskürmeler neticesinde açığa çıkan malzemenin e, ...temel olarak aşağı yukarı %75-%90 oranında su buharından oluştuğu... ...ama bununla birlikte değişik gazların da su buharının içinde olduğu tespit ediliyor. Nedir bunlar diye bakıyoruz. İşte azot, e, oksijen, hidrojen bunlar tabii sağlık için yararlı ama... ...önemli miktarda karbondioksit var, e, hidrojen sülfür var, kükürt dioksit var, klor var, flor var kükürt var, borik asit var amonyak var, metan var argon var. Bunlar e, hatırı sayılır miktarlarda bu su buharının içerisinde püskürmeyle atmosfere oradan sonra da yağışlarla e, toprağa... Düşüyor. Yeryüzüne iniyorlar. Tabii tabii. Bununla birlikte e, daha az miktarda olmakla birlikte çok önemli arsenik, kurşun, civa, fosfat, bor, brom, Bakır, çinko, muangan, kalay, gümüş, nikel, kobalt yani aklınıza gelebilecek o periyodik cetvel dediğimiz o kimyada sıkça kullandığımız cetvelde var olan elementlerin e, önemlice bir kısmı önemli miktarlarda bu volkanik patlamayla birlikte yeryüzüne iniyor. Ve ondan sonraki süreçlerde de gerçekten e, canlı sağlığı için tehlike arz etmeye başlıyor. Ve bunun örnekleri var. Mesela bu tarihteki özellikle e, resmi tarihe e, düşmüş işte volkanik patlamalarından sonra bölgelerde kıtlıklar e, belirlenmiş. E, burada bir tabii ki bitkiler e, ölüyor. E, bitki olmadığı için hayvanlar beslenemiyor. Dolayısıyla bu zincirleme bir şekilde insanlara kadar ulaşıyor ve ciddi e, miktarlarda insanlar e, ölüyor. İnsan ölümleri meydana geliyor. Şimdi flor çok önemli özellikle flor çok önemli arsenik çok önemli e, çünkü e, hayvanlar e, arazide beslendikleri zaman biliyorsunuz e, bitkileri kökleriyle birlikte e, kopararak ağzlarını alıyorlar. Evet. Ve o süreçte fazla miktarda e, topraktaki floru da bünyelerine almış oluyor ve bu şekilde floroz istediğimiz bir hastalık var. E, bu tabi tıpçıların konusu umarım e, ukalalık saymazlar. Ve e, hayvanların dişlerinde ve kemiklerinde çok ciddi e, tedavisi olmayan hastalığa neden oluyor. Ve bir süre sonra hayvanlar dişlerini kaybediyorlar. Aynı şey insanlar için de geçerli. Çünkü bu toprakta yetişen bitkileri yiyorsunuz. Bu bitkilerle beslenen hayvanların etinden, sütünden yararlanıyorsunuz. En önemlisi... Bu elementler açısından kirlenmiş e, topraklardan süzülerek gelen suları içiyorlar. Ve su vasıtasıyla da floru, arseniği, e, kurşunu, civayı, fosfatı, boru, bromu, için çinkoyu az önce saydığım o elementleri fazlaca miktarda zenginleşmiş bu elementleri maalesef alıyorlar. Ve e, ondan sonra da sizin ettiğimiz e, sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Evet hocam. E, sağlık sorunları dışında tabii ki e, bu olayın hemen arkasından e, hava uçuşları, hava sah sahası yasaklamaları geldi. Evet. E, çünkü e, çıkan e, kül bulutlarının e, motorların, uçak motorlarının da e, etkileyeceği ifade edildi. Yani e, bu tür Volkanik patlamalarla birlikte evet. daha önce örneklerini de verdiğiniz gibi oldukça geniş bir bölgeyi etkileyen Tabii, rüzgarlarla evet. da bu etkinin coğrafyasının hızla genişlediği evet. bir büyük olayla karşı karşıyayız. Evet. Bir de bu biraz önce... Konuyu Okan Hocam'la da konuştuk. Evet. Ee, bir de tabii ki e, şu anda e, çok net bir başka riskten söz ediliyor. Yakındaki bir başka yanardağın da e, bu patlamayla birlikte etkileneceği, tetikleneceğinden söz ediliyor. Böyle bir şey söz konusu mudur? Şimdi, e, nedir mekanizması yanardağların? Şimdi... E... Gürhan Bey bu kesinlikle benim uzmanlık alanım değil. Bu konuda çalışan meslektaşlarımız var. Volkanizma konusunda. Volkanizmanın nasıl meydana geldiği konusunda çalışan arkadaşlarımız var. Evet. Ee, şimdi az önce aslında Okan Bey de bunu söyledi. Ee, olmayacak diye bir şey yok. Olacak diye de kesin bir şey söylemek mümkün, mümkün değil. değil. Ama olabilir çünkü tarihteki volkanlara baktığımız zaman özellikle İzlanda'da olan volkanlara baktığımız zaman bunlar az önce Okan Bey de söyledi. Büyük bir yarık var. Çünkü İzlanda iki levha sınırının tam ortasında. Ve orada iki levha birbirinden uzaklaşıyor. Dolayısıyla bir e, e, bu kırık boyunca birbirini takip eden volkanik patlamalar olabilir ama e, ben asla spekülasyona girmek istemiyorum. E, olur ya da olamaz. Bunun uzmanları vardır ve uzmanlarına ulaşıp konuşursanız, onlardan evet. bilgi alırsanız çok daha doğru olur. Ama Okan Bey'in de söylediği gibi İzlanda bugün yeryüzünün, volkanik açıdan en aktif alanlarından biri. Nedeni de az önce söylediğim olaydan dolayı. Yani iki e, levhanın yani Avrasya levhasıyla Kuzey Amerika levhalarının tam dokanak noktasında Buluştuğu ve nokta. birbirinden uzaklaşıyor. Evet. Ve Yer, yer hareketiyle tabii, birlikte. Tabii, tabii. Yani burada iki levhanın birbirinden uzaklaşması demek aşağıdan bir aşağıda mevcut magma odalarından bu gazların verdiği iç basınç nedeniyle mama yukarıya doğru hareket etmek durumunda ve mamanın yukarıya doğru hareketi de işte sonunda bu tür volkanik patlamalara neden oluyor. Dolayısıyla İzlanda bu yarık üzerinde olduğu için İzlanda'da volkanik patlamaların olması sürpriz değil. Evet, hocam size çok teşekkür Rica ederiz ederim. verdiğiniz bilgiler için e, kolaylıklar diliyoruz. Çok çok Hoşça teşekkürler. Kalın. Hoşça kalın. Evet efendim programımızın ikinci bölümünde Profesör Doktor Yüksel Örgün hocamızla görüştük İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Bu arada Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanlığı'nı da Şubat 2010'da devrettiğini öğrendik keza İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ana bilim dalı dallarının kapatıldığını da öğrenmiş olduk. Evet efendim şimdi bir müzik parçası daha dinleyeceğiz. Ondan sonra Profesör Doktor Beyza üstüne bağlanacağız. Bu olayın yani İzlanda Yanardağ'ının çevre üzerindeki etkileri konusunu biraz daha geniş ele almak üzere. Evet dinliyoruz müzik parçamızı. Now he spots affairs There's kabbalistic innuendos He's in everything he says Sucking on a cigarette Picking up the threads Underneath the Casablanca moon He behind a paper In the shadow of a mosque He can't count All the continents he's crossed Trailing party members Leaving footprints in the forest Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız ve üçüncü bölümdeyiz. İlk iki bölümde Profesör Doktor Okan ikinci bölümde Profesör Doktor Yüksel Örgün ile İzlam'da Yanardağ'ını konuştuk. Ve şimdi e, Profesör Doktor Beyza Üstün hocamızla e, konuşacağız. E, telefonla arıyoruz biraz sonra bağlanacaktır. Evet e, bir kısa yanar son 30 yılda meydana gelen e, yanar dağların bir kısa özetini vermek istiyorum. Milliyet gazetesinden aldığımız bir listedir bu. Mayıs 1980'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısındaki San Helen Volkanı'nın harekete geçmesi sonucu 57 kişi öldü, 600 kilometrekarelik Orman zarar gördü binlerce ton toz atmosfere karıştı ve günlerce gökyüzü karanlık e, kaldı bu listeye sonra devam edeceğiz telefon hattımızda Beyza üstün hocamız var Beyza hocam merhabalar Merhaba Yühan Bey, iyi yayınlar olsun. Sağolunuz, çok teşekkürler hocam. Ee, birinci ve ikinci bölümlerde Okan Tüysüz, Yüksel Örgün hocalarla görüştük. Gerçekten. İzlanda ya, ya, Yanardağ'ın yer bilimleri açısından açıklamalarını dinledik. Şimdi e, çevre etkileri üzerinde, Yanardağ faaliyetlerinin, volkan e, patlamalarının çevre etkileri üzerine size danışmak istiyoruz hocam. Evet. Patladıktan sonra bir kere o lavın etrafa yayılmasıyla o bölgede yere, yerelde yaptığı bir yığın çevresel etki var. Yani e, tüm canlı yaşam üzerinde olumsuz etki, yakma, toprağa kaplama onları zaten diğer hocalar da sanıyorum jeolojik olarak da değerlendirmişlerdir. Onun dışında yani o lavın dışında atmosfere yayılan gazlar e, ve tozlar var. Bu e, tabii gazların içine karbondioksit, e, sülfür dioksit, hidrojen florit gibi bir takım gazlar atmosferde bazı olumsuz etkileri de e, yaratıyor. İşte e, sülfür dioksit, e, sülfür dioksit e, asit yağmuruna dönüşebilecek reaksiyonlara giriyor ve e, rüzgarla taşınımında yağdığı geçtiği yerlerde asit yağmuru olarak yüzeye düşebiliyor. Tozlar aynı şekilde e, taşınarak atmosferde taşınarak e, yüzeye yeryüzüne inebiliyor. E, ve karbondioksit emisyonları da e, gene e, bir takım radyasyon ile biliyorsunuz e, sera etkisi dediğimiz etkileri de ozonu e, etkileyerek etkilere neden oluyor. Ama bunların içinde en kritik olan dioksit yani herkesin diline dolanan bu günlerde asit yağmurları mı yağacak? Evet yağabilir yani o yol boyunca eğer kimyasal reaksiyonu tamamlarsa asit yağmuru olarak taşındığı hatta yeryüzüne düşüyor. Onun doğrudan etkileri var akut etkileri var yani düştüğü canlı yüzeyinde yaprakta toprakta insanın teninde yarattığı etkiler var. Ee, olumsuz etkiler tabi yakma etkileri gibi toprağa asitlendirme gibi uzun e, erimli sonuçları olabilecek etkiler var. E, bunları da yaşayacağız yani o e, hat boyunca bize de mutlaka e, bir kısmı yağmıştır. Çok böyle e, büyük etkiler olarak düşünmeyin bunların sonuçlarını daha sonra uzmanlar belirliyor toprakta canlı üzerinde suda suyun kimyasal dengesinde bir takım dönüşümler oluyor. E, orada e, suyun kimyasında değişiklikler girdiği reaksiyonla yapabiliyor. E, bunlar uzun elimli sonuçları ama akıt sonuçları ilk solunmayla alınan e, en, e, alerjik e, kalp hastaları vesaire gibi onu zaten tıp doktorları da değerlendirmiştir. Göze, e, cilde etkileri var. E, alerjik hastalıklarda e, üst solunum yolları hastalıklarında. Ee, ama bizim için çevresel anlamda en kritik asit yağmuru olarak yeryüzüne düşüşü ve karbondioksit salınımından doğacak olan sera etkisi ee, bu, bizler için çevresel anlamda en kritik etkiler bunlar ee, uzun e, erimli de de bunun hem suda e, deniz, nehir, göl e, ekosistemi üzerinde hem de e, toprakta e, kalıcı etkileri var. Ee, kısa erimliği söyledim zaten anında yakma olarak görebiliyoruz. Ee, tabii dağıldığı yer boyunca bu gaz, gazların taşındığı hat boyunca bu etkileri görüyoruz. Ee, Türkiye üzerinden de geçti. Yani uzmanlar işte kenarından geçti, köşesinden geçti gibi yorumlar yapıyorlar ama muhtemelen seyrelerek geçti. Tabii İzlanda'da e, olduğu etkiyle eşdeğer etkiyi bizler görmedik. Veya Kuzey Avrupa'daki... Kuzey Afrika, Avrupa'daki etkiyi bizler görmedik. Bir de sülfür dioksidin şöyle bir etkisi de var. E, o da herkesin kafasını karıştırıyor. Radyasyonu yutabildiği için o gazların pek çoğu. E, tabii bir derecelik bu radyasyonu yutmadan kaynaklı e, birer derecelik o bölgede ısı değişikliklerine neden oluyor. Ama ekimsel değişiklikler, uzun erimli değişiklikler zaten sadece volkanik patlamalardan açığa çıkan sülfür oksitler... Karbon oksitler nedeniyle değil biliyorsunuz bizim kirlenme etkilerimiz sanayinin çıkışları da aynı etkileri yaratıyor. Dolayısıyla böyle e, uzun erimli etkileri var. E, bunlara katlanacağız. Doğal bir afet yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. O anda yağışın olduğu anlarda uzmanlar uyardı zaten dışarı çıkmamak doğruydu. Hala da e, bizde yağışla düşebiliyordur belki şu sıralar daha dikkatli olmak gerekiyor. Doğa üzerindeki etkisini önlemek mümkün değil zaten. Uzun soluklu şeyde göreceğiz. Tabi su kimyasını değiştirdiği için su canlıların üzerindeki etkilerini de uzun sürede yaşayacağız. Ama böyle çok büyük etkiler olarak düşünmeyiniz. Mutlaka etkisi var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu daha çok akademik çalışmaları çalışmalarla ortaya konacak etkiler ve konacaktır da en son 91'de Filipinler'de bir e, volkanik patlama oldu hatırlar mısınız bilmiyorum o da on... listesi önümde efendim Pinabuto evet. yanarda evet o 10 e, temel doğal afetten biri sayılıyor o 500 yıl sonunda patladı onun mesela yörede yaptığı asit yağmurlarının sonuçları tespit edildi işte lavın etkilediği alan tespit edildi o çok uzun uzun sürelerle Kendini yenileyebiliyor maalesef lavın etkilediği alan. Bir derecelik ısı düşüşü tespit edildi gazın hareket ettiği alan üzerinde. Bunların hepsi tespit edildi daha sonra. Bunun da etkilerini izleyeceğiz. Ama dediğim gibi yani bizim yaşadığımız etkiler tabii Kuzey Avrupa ülkesinin yaşadığı etkilerden biraz daha düşük etkiler. Ama tüm doğa bundan nasibini alacak ve insanlar da tabii ki Düren Bey. Evet e, hocam e, bir konuyu çok merak ediyorum e, çok net belirttiniz bir doğa olayıdır ve o anlamda da yani bunu durduracak herhangi bir kuvvetimiz de yok bir Hayır. önlemimiz de yok ama e, çok hızlı bir şekilde e, herhalde ölçümleri devreye sokmak mümkün. Gerek e, havada olsun gerekse e, uzun Tabii. süreli etkisi olacağını belirttiğiniz toprakta Tabii. olsun. Tabii suda. Ve suda, evet. E, bu, bu ölçümler kolay mıdır? E, hemen devreye sokulabilecek e, testler. Hemen sokulabilecek tespitler değil. Ama e, Orman e, Fakültesi'nde çalışan e, değerli akademik arkadaşlarımız e, muhtemelen ağaç üzerindeki etkisini ya asit yağmurunun etkisini o atmosferik transferle yol aldığı hat boyunca test ederler. O daha kısa çalışma sonucunda ortaya konacak. Ölçümleri değil de var mıdır yok mudur burada yağdı mı yağmadı mı gibi tespitleri daha kısa sürede alabiliriz. Ama doğada, toprakta, suda ya da canlının bünyesinde yarattığı etkiler çok uzun ...çalışmalar gerektiriyor maalesef hemen test edilmesi mümkün değil. Bu sadece ben... bizde değil dünyada da böyle değil tabii, mi tabii, hocam? Tabii tabii yani dünyada evet. da böyle ama muhtemelen Kuzey Avrupa ülkelerinde bu çalışma çoktan başlatılmıştır. Yani bir süre alacak bu çalışmanın sonuçlarının gelmesi ama mutlaka tespit ediliyor. Yani 91'deki Filipinler'de olan olayın sonuçları 90'lı yılların sonuna doğru belirlendi hepsi. Bu da sonuçlanacak hepimiz çalışacağız bütün uzmanlar bu konuyla ilgili olan uzmanlar enterese ediyorsa bu konu onları çalışacaktır ve sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz zaten. Evet. Çok kolay değil yani sadece etkiledi mi etkilemedi mi çalışmalarını işte günlük sağlık raporlarından astım artışları, kalp hastalığındaki artışlar alerjik göz vesairedeki etkileriyle izlemek bir derece mümkün. Ee, ağacın üzerinde etkisi oldu mu olmadı mı? Asit yağmuru ya, en kolay izlenebilecek o. Çünkü yakıyor ve görüyorsunuz. Gözle tespit edebiliyorsunuz. Sanıyorum en hızlı onlar. Yani oldu mu olmadı mı etkileri? Bu hatta bir, e, direkt etkiledi mi e, sonuçlarını böyle alabiliriz. Ama onun dışında gene dediğim gibi yani meteorolojik veriler kullanılarak Yol aldığı hat boyunca atmosferik transferle gazların ve küllerin yol aldığı hat boyunca araştırmacılar izlemelerini ve araştırmalarını sürdüreceklerdir. O daha uzun. Toluklu bir çalışmanın sonucunda bizlere ulaşacak. Evet mesela bu bulutların işte kül bulutlarının e, hareketi konusunda yabancı sitelerden e, izlemeyi gerçekleştirebiliyoruz. Bulutlar nasıl hareket ettiler ki bu bulutların Türkiye üstüne e, de geldiğini e, rahatlıkla görebiliyoruz ama... Siz önemli belirtiyorsunuz. Bunun testleri, araştırmaları, topraktaki ve sudaki etkilerinin araştırmaları zaman alıcı testlerdir, kesinlikle, kesinlikle. incelemelerdir. Kesinlikle. Son bir sorun var hocam. Diyelim ki bu tür etkileri işte sizinle daha önce sel baskınları sonucunda toprağın kirlenmesi konusunu da ele almıştık. Burada da bir tespit yapıldığı takdirde alınacak önlemler nelerdir? Artık oralarda tarımı yapmamak veyahut da o topraklardan yararlanmadan önce temizlemek midir? Nasıl bir önlem alınabilir? Çünkü özellikle Kuzey Avrupa açısından çok ciddi başka bir sorun var. Büyük otlaklar da bu son olaydan etkilendi. Evet. Tabii ki öyle ciddi etkilere olan bölgelerde e, zarar test edildiği an, bu etki test edildiği an oralar e, bu kullanımın dışına alınmalı. Yani bu tabii planlamadan başlıyor. Böylesi volkanik bir yerdeki yerleşimden başlamak, başlamak gerekiyor, gerekiyor aslında. Evet. Yani 500 yıl uyuması bir şey ifade etmiyor. E, uyanabilir bu, bu olasılıklar, bu risk değerlendirme risk analizleri yapılıyor zaten. Bunun sonucundaki... Plan kararlarının doğru yapılması gerekiyor. Bir kere oradan başlamak gerekiyor. Ama olduktan sonra etkilediği alanlarda tabii ki doğrudan canlının kullanabileceği faaliyetlerden sakınılacak. Yani o merada artık e, otlama yapılamayacak, otlatma yapılamayacak büyük olasılıkla. E, ya da çiftçilik yapılamayacak. Çünkü zaten e, sadece e, şey değil, yani siz yapmayın kararıyla olacak bir şey değil. Toprak tuzlandığı için ya da toprak asitlendiği için... Bunu başaramayacaksınız, başaramayacaklar orada yani ürün yetiştirmek başarılamayacak ama doğa kendi kendini yeniliyor. Yani bu çok uzun dönem dönemi alıyor, çok uzun soluklu bir çalışma doğanın kendini yenilemesi. Ondan sonra tekrar bu çalışmaları, tekrar orada ürün yetiştirmeyi, çiftçilik faaliyetlerini yapmanız mümkün ama... Çok uzun süreli. Bu Türkiye için bu, bu, bu boyutta bir risk yok şu anda. Yani daha az etkilenen bölgelerde bu boyutta bir risk yok. Ama Kuzey Avrupa ülkelerinde ciddi anlamda acil e, önlemler alınması ve oraların otlamadan çıkarılması gerekiyor ve de yapacaklardır zaten hemen e, alarma geçmişlerdir diye düşünüyorum. Evet hocam size çok teşekkür ederiz Rica verdiğiniz ederim. bilgiler için. Rica ederim. İyi günler diliyoruz. Sağlıcaklar size. Sağ de iyi çok teşekkürler ediyorum. efendim. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Evet, Profesör Doktor Beyza Üstünle Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Çevre Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı İzlanda Yanardağın çevre üzerindeki etkilerini konuştuk. Şimdi programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu son bölümde biraz önce başlamış olduğum listeyi tamamlamak istiyorum. Tekrar e, Mayıs e, 1980'le yani ee, Sen Helen volkanı ile başlayacağım. 57 kişinin ölümüyle sonuçlandı. 600 kilometrekarelik orman zarar gördü. Binlerce ton toz e, atmosfere karıştı ve günlerce gökyüzü karanlık kaldı. Kasım 1985'te Kolombiya'daki Armero kentini çamur akıntıları Basıyor ve yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Haziran 1991 biraz önce Beyza Hoca ile de konuştuğumuz Filipinler'de Pinabuto yanardağı faaliyete geçiyor. 800'den fazla can kaybı söz konusu. Aralık 1991'de Sicilya'daki Etna yanardağı 3 asrın en büyük patlamasını görüyor ve faaliyeti 1 Nisan 1993'e kadar yani tam 473 gün devam ediyor. Ağustos 1997'de Karayipler'deki küçük İngiliz sömürgesi Montserrat'ın başkenti Plymouth Yanardağ'ın patlaması yüzünden haritalardan siliniyor. Ocak 2002'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma'da yanardağ patlaması yüzünden kent merkezi ve birçok mahallenin yanı sıra altyapı ağır hasar görüyor. Tarihin en ünlü yanardağ patlaması Pompei ile Herculaneum'u yıkan vezu patlaması olarak biliniyor. Ama 1883'te Endonezya'daki Karakota Patlaması da tarihin gözlenen en büyük olayı olarak görülüyor felaket 36 bin kişinin ölümüyle sonuçlanmış bunu yüksel örgün hocamızda görüşürken hocamızda belirtmişti evet efendim bugünkü programımızı burada sonuçlandırıyoruz ama programın çıkışında bir müzik parçası dinleyeceğiz gelecek hafta yeni yayın dönemimiz başlıyor Yayın döneminde altın saatler programı gene çarşamba günü 15.30-16.30 saatleri arasında gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.